Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar. Benim ümmetim de 73 fırka yaşayacak diyor. Bir istisna, hepsine ateş dokunacak diyor. Şimdi sahabe soruyor, bu kurtulan fırka hangisi? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaattır diyor. Yani kitap ve sünnet üzerine olan insanlar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 Hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptın? Şahitler kıldım diyor. Şimdi bu ayeti kelimede, kelimede iki tane fırka ihtilaf etmiştir. Birisi mutezile. Mutezile hatırlanmayan bir vaka insan üzerine hüküket olamaz diyerek bu birinci misakı inkar etmişlerdir. Mutezile toptan inkar eder. Haricilerse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 koca karıların arkamdan beni kınamasını istemiyorum diyerek lat menat uzza bel deyip ne yapmıştır? Ölmüştür ve bunun üzerine ayet inmiştir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere ona tövbe istifare etme akışı kalmaz. Bu da gösteriyor ki demek ki kalp tasdik edecek. <gülüyor> dil ikrar edecek. Ardalar ne yapacak? gösterecek. Şimdi imanın bu tanımında kardeşler kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek deyip de bırakan hangi taifedir deriz? Mürciyedir. Nedir? Ameli imandan bir cüz görmezler. Biz devam ediyoruz. Kalp tasdik eder, dil ikrar eder, azada gösterecek. Buraya kadar hariciler bizimle beraberdir. Onlar da kabul ederler, tekfirciler. Ama bu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 bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ganimetlerden bayağı bir altın geliyor. Ee, birilerine dağıttığında oradan bir tanesi çıkıyor. Diyor ki Allah'tan kork. Şimdi Allah'tan kork denilen kişi kim? Allah Resulü Neymiş haricilerin birinci sıfatı? Neymiş?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 puta tapan müşrikleri bırakacaklar, müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi veyahut hamurun kıldan ayrıldığı gibi onlar dinden ne yapacaklar? çıkacaklardır. Bu harmin naklettiği bir rivayette ise onlar cehennem köpekleridir. Diyor. Ve onları diyor eğer ben yetişirsem gördüğüm yerde öldürürüm. At öldürüldüğü gibi onları öldürürdüm. Aleykümselam. Eğer diyor, siz diyor onlara erişirseniz onları öldüründü. Ve haricilerin öldürdüğü bir topluluk muhakkak şehittir ve cennete gider. Şimdi demek ki bu fırka her ne kadar sonradan çıksa bile bu hadis-i şerif aynı zamanda Peygamberimizin nedir? Bir mucizesidir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 İşaret budur. Başka Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takimidir. Başka ayet yok sanki. Ve evet, imanın tanımını sorduğunuzda size hangi ayet anlatırlar? Bakara 256 ile gelirler. Kim taahutu inkar eder Allah'ın sağlam kulpuna yapışırsa ancak o ben sana tevhidi sormadım ki.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 Okudunuz mu? Şimdi oraya gitmeden sorayım. Faruk kardeşimiz yıldız Rabbim dedi. Ne dersiniz bu arkadaşa? Müşrik mi kafir mi? De bakayım dedi. Şimdi düştün elime. Kafir denir. Çünkü şirk koşmuyor. Allah'ın yerine bir Allah koyuyor. Aya taptı. Baki dedi ki ben İlahım ay dedi. Ne dersiniz? Güneşe taptı. Ne dersiniz? Batır. Şimdi İbrahim aleyhisselam hem yıldıza hem aya hem de güneşe Rabbim diyor. Ona ne dersiniz? Haricilere soracaksınız. Onlar hemen ne yapacaklar? Ayeti tevile gidecekler. Evet. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Hadisi inkar ederler. Ayetleri de kafalarına göre yorarlı.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 akıldır, gözdür, huzurlarla anlamaya çalışmış. Ama Rabbini ne yapamamış? Tanıyamamış. Bir şekle koyamamış. Muhakkak ki Rabbim bana kendini ne yapacak? kanıtacak diyor. Ve isim ve sıfat tevhidi yine bildirmeyle başlar. Seni yaratan kim? Peki Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah. Soran kim? Allah. Öğreten kim? Allah. Yani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 Cemaati ve toplu yaşamayı asla sevmezler. Onlar, inanlar ne zaman bir araya gelebilir misiniz? İnanlar senede bir ay birbirlerine dokunmazlar. O da ne zaman? Çiftleşme zamanı. Onun dışında hepsi gördükleri yerde birbirlerine ne yaparlar? Diğerler ve sokarlar. Hariciler de böyledir. Senenin belli bir aylarında ne oluyorsa onların da herhalde belli bir şeyi var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 kader girmiştir, şialıktan girmiştir. Yani birçok mezhebinde pisliklerini onlarda görmeniz mümkündür. Ama en belirgin özellikleri sertlikleridir. Çok serttirler ve e, sizin kafanıza şüphe atmak için fırsat kollarlar. Onlar yönetimden her zaman sorumludurlar. Yani e, bir devlet başkanı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 Karandır. Kanı, namusu ve malı. Hangisine göz dikti? Kanına mı? Kanıyla öder. Namusuna mı? Evliyse yine canıyla öder. Malına mı? Vücudundan bir parçayı ne yapar? Yok ederek, kestirerek ondan ne yapar? Cezasını öder. Ama haricilerde bu yoktur. Neden yoktur? Çünkü peygamberi devre dışı bırakmışlar.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 onlar alel insanları tekfire giderler. Bizlerse gitmeyiz. Neden? Çünkü e, nasıl diyeyim? tekfir ve tekfir muayen muayyen diye bir konu vardır. tekfir nedir? <gülüyor> Şu şifse sahibi ne olur? Sahili. <gülüyor> Müşriktir. Bunu demede hiçbir sıkıntı yoktur.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 medet beklenecek, yardım beklenecek, sığınacak sadece kimdir? Allah. Allah'tır dersin ona doğruyu anlatırsın anladı, hala fikrinden vazgeçmedi, devam ediyorsa o fiil neydi? şirk, sahibi ne olur? Müşrik. müşrik, bitti, olay bu kadar onlarsa davet direkt ne yaparlar? tekfir ederler ve yaşanılan beldeyi müşrik diyarı olarak görürler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 E bu toplum şimdi eğitim daha ama aşağı? Ve hadis-i şeriflere bakıyorsun. Bu kadar da gelen rivayette Ayşe annemiz naklediyor. Diyor ki, sahabenin birisi geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, işte şiften yeni çıkan bir topluluk var. Onlar et kesiyor ve satıyor. Biz bunların besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Yani üçlük bir toplum o. Onların mesleğe et.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 Ve haricilik İslam toplumunun içinde gün geçtikçe gelişmiş, çoğalmış ve gerçekten çok tehlikeli hale gelmişlerdir. Onların yüzünden birçok samimi Müslüman da hep ne yapmıştır? Lekelenmiştir, mimlenmiştir, onlarla samimi Müslümanlar da karıştırılmıştır. Onun için bu mezhebin, bu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 Örnek mi? Adam şimdi Kadri Tarikatı'na gidiyor. Ee, kadir Kadri Tarikatı'nda çıkıyor, nakşiye gidiyor. Adamı ne yapıyorlar? Topluları. Dışlıyorlar. Veyahut yaşadığımız topluma gelin. Nurcuları ele alalım. Fatullah Gülenci, okuyucu, yazıcı. Birbirleriyle hepsi taban tabana nedir? Zıttır. Ama hepsinin ismi nedir?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 Hariciliğin inanç sistemi belli ilkelerde bulunur ki bunlardan mesela bir tanesi Hazreti Osman'la Ali'nin küfürle itham edilmeleridir, tekfir edenler. Evet. Osman'ı da Ali'ydi. Ve hatta Hazreti Osman'la alakalı eee eden kitaplar vardır. Türkçede de vardır. Mustafa İslamoğlu diye soyadında İslam var. Birisi özellikle toplamıştır.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 ...Hazreti Ali zamanında olmuştur... ...ve birçok vaka... ...olmuş, Ali bakmış ki insanlar... ...hariciler çığ gibi yayılıyor... ...derin derin hendekler kazmış... ...ateş doldurmuş... ...haricileri toplu toplu atıp yakmıştır... ...ve İbn Abbas'a bu ulaştığında... ...ateşle ancak... ...Allah azab eder... ...ya Ali Allah'tan kork demiş... ...Ali yakmaktan vazgeçmiş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 cemaate karşı hareket eder, bunları iki gruptan en hakka yakın olanı öldüründür. Yani haricileri kastediyor. Yine bu harim üstünde gelen bir rivayette Ali diyor ki size Ali sallallahu aleyhi ve bir hadis nakledeceğim. Bilin ki benim için gökte yere düşürülmek resulullah hakkında yalan söylemekten daha iyidir. Yani gökten atılmam, onun hakkında yalan söylemem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 Bununla siz batılı kastediyorsunuz." demiş ve arkasından Ali Silahattin'in söylediği bu sözü söylemiştir ki bunu İmam Müslim sahihinde nakletmiştir. Evet. Allah Resulü Sallallahu kendisinden Allah'tan kork diye o sohbete başlarken hadis hatırlayacak olursanız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 ezanı duyan herkese Cuma'nın farz olduğunu söylüyor mu? Evet. Söylüyor. Soğuk varsa, korku varsa, sis varsa, yağmur varsa, çamur varsa, yolcuysan, iki namaz yani bayramla Cuma bir araya gelmişse, hastaysan, hapissen Cuma düşer. Bunun dışında meşru bir mazeret var mı? Yok.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 Allah kendisinden razı olsun. Hayır. Keşke diyor Allah Resulünün sözünü susaydım da işte başta, ortada, sonda tutsaydım. Yani gençliğinde tuttuğu şeyi ne yapıyor? İhtiyarlığında zoruna gidiyor. Yapamaz hale geliyor. Yani dinlen gelen nasihati ne yapacaksın? Tutacaksın. Ve kendine ağırlaştırdığını o da sana ne yapıyor? Ağırlaşıyor. Evet. Haricilerin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 Allah'tan korktur. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, hariciler kesinlikle Peygamber'in sözüne itimat eden insanlar değil. İstedikleri gibi hadisleri ne yapabiliyorlarmış, överip çevirebilir. Mesela şu rivayeti hatırlıyor musunuz? Kim bir Müslüman'a veya mümin'e kafir derse, onda yoksa.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 Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayındır. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam varsa cennet var. Aleyküm. Selam varsa kardeşlik var. Selam varsa imanlar. Selam yoksa demek ki hiçbiri yok. Selam da hiç kimsenin hakkı değil. Allah'ın Müslümanlara verdiği bir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 başlar. Aynaya baktığında insan kimi görecek? Ali'yi, Veli'yi görmeyecek. Önce kendi kendini görecek. Aynada bir başkasını görmeye başlıyorsa bu artık nedir? Aynı periyota girmiştir. Ve e, kafirlere bakın. Kafirler ne yapar? E, kendilerinde bir başkalarına benzeyen özellikler var mı yok mu diye bakar.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 Eşhedü en la ente estağfiruke ve ve